Kim kendini bizden başkasına benzetirse bizden değildir. Giyim, kuşam, örf ve adetlerde kendinizi Yahudi ve Hristiyanlara benzetmeyin. Muhakkak Yahudi'nin selamı el parmaklarının işaretleriyledir. Hristiyanların selamı ise el ayasıyladır. Alın saçlarınızı makaslamayın. Bıyıklarınızı dudak hizasından kırpın. Sakalınızı Dört parmağı geçtikçe yalnız düzeltin, seyrekleştirin. İhtiyacın dışında cami ve sokaklarda dolaşmayın. İç gömlekleriyle dolaşmayın. Şalvarsız dışarı çıkmayın. İzahı, hadisi şerifteki üzür kelimesini şalvar diye tercüme ettik. Maksat, avret ve bedenin çıkıntılarını göstermeyen libastır. Asr-ı Saadet'te Mısır civarından gelmiş bir sahabenin üzerinde oturma anında beden çıkıntılarını ve avret yerlerini şekliyle gösteren bir libas vardı. Bunun üzerine bu hadisi şerif, şeref sudur olmuştur. Şimdiki pantolonlar bu hadisle tenkit edilmektedir. Giydikleri halde çıplaktırlar da bunu açıklar. Bir kimse yumuşak davranmaktan mahrum ise Hayırdan da mahrum olur. Şüphesiz insanların en kötülerinden biri bir yüzle şunlara, bir yüzle bunlara gelen iki yüzlü kimsedir. İki yüzlünün insanların en kötüsü olması hali, münafıkların haline benzediği içindir. Şuna başka, buna başka diyen bir nevi nifaka düşmüş demektir.